Cenneti hak eden mutlu kadın kimdir? İslam dini, toplumun ve ailenin güzel bir surette oluşması için kız çocukların yetiştirilmesine çok büyük bir ehemmiyet vermiştir. Demek mümine olarak yetişen bir kadın, cemiyetine, iyaline, mürebbilik ve annelik vazifesini gördüğü için ulviyet ve üstünlüğü kazanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, القدن جماعته حتابن şöyle buyurmaktadır. أما تردا احتياكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله وإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء والأرض ما أخفي لها من قرة أعين فإذا وضعت لم تخرج من لبنها جرعة ولم يمص من ثديها مصة İlla kalan her belli jürgetin ve belli mescetin hasanet. Fakat asheri leylete kalan her belli jürgetin ve belli mescetin hasanet. Fakat asheri leylete kalan her belli jürgetin ve belli mescetin hasanet. Allah yolunda gündüz oruçlu, gece ibadet edenlerin sevaplarını kazanmaya razı olmaz mı? Doğurmak başına geldiği zaman, doğumdan çektiği sancıdan dolayı o kadına göz aydınlatıcı nice nimetler hazırlandığını, yer ve gök ahalisi bilmez, eşit, tasavvur edemez. Çocuğu doğurduğu zaman, sütünden çıkan bir yudum ve memesinden emilen bir emmek yoktur ki, her bir yudumdan, her bir emmekten bir hasene, eşit, ecr mükafat yazılmamış olsun. Eğer çocuğu bir gece onu uykusuz bırakırsa, Allah yolunda sapasağlam azat ettiği yetmiş köle sevabı kadar ona sevap vardır. Bununla kimin zenginleştiğini akıl erdirir misiniz? Allah'ın nimetlerini yüklenen, saliha olan, kocalarına itaatkar olanlardır ki kocalarının nimetlerini inkar etmezler. Diğer bir hadisi i şerifte el fi hamliha ila wad'iha ila fisalha kel murabit fi sabilillah ve in matet fi ma beyne zalika feleha ecru şehidin. Kadın gebeliğinde doğuruncaya ve çocuğunu sütten ayırıncaya kadar Allah yolunda nöbet bekleyen gibidir. Eğer bu arada ölürse ona bir şehit sevabı vardır buyurulmuştur. Allah azze ve celle Şimdiki Müslümanlara şuur ihsan etsin. Cihat yapıyoruz demek bahanesiyle, türlü hilelerle çocuk yapıp beslemezler. Ki bu onların hakkında cihattır. Allah ve onun Resulü emretmediği halde dışarıya çıkıp dolaşırlar. Ve kocalarına, iyallerine yardımcı olmazlar da, parti purti peşinde ihdas ettikleri cihada koşarlar. Halbuki hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. İnna Allah katabe'l gayrete ale'n nisa'i vel cihadi ale'r rijali. Femen sabara minhunna iman'en ve ihtisaben kana leha mislu Allah gayreti kadınlar üzerine, cihadı erkekler üzerine yazmış, eşit belirtmiştir. Eşi olursa kim sevabını inandığı ve iman ettiği halde sabrederse o kadına sizce malum ve bilinen bir şehit sevabı vardır. Nasıl ki bir erkek gündüz oruç tutup geceleri ibadet ettiği zaman 24 saati ibadetle geçiyorsa, böylece gebelik zorluğuna, doğum sancılarına tahammül gösteren ve çocuğunu rahmu şefkatle kucaklayıp emdiren kadın da aynı sevabı kazanır. Aradaki fark, erkeğin ibadeti ihtiyari, kadının ise bir kısmı tabi'i ve zaruri, bir kısmı da ihtiyaridir. Binaenaleyh kadının en büyük ibadeti çocuğa bakmasıdır. Cennetli kadın, güzel huylu olan kadındır. Bir taraftan Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirir, diğer taraftan gebelik, doğurma, emdirme meşakkatine katlanır. Aynı zamanda da kocasından gördüğü nimetleri inkar etmez. Bununla cenneti kazanmış olduğu gibi, kocasının kazanmış olduğu malı Allah yolunda infak etmekten de ayrıca sevap alır. Nitekim hadisi şerifte "İza anfaqatil mer'atu min bayti zawjiha gayra mufsadatin kana laha ajruha bima anfaqat ve li zawjiha ajruha bima iktaseba ve lil hazini mislu zalika la yunqisu ba'duhum min ajri ba'di şey'en." Kadına bütçeyi sarsan yahut haram yere harcamak gibi bir bozgunluk olmaksızın kocasının evinden harcamış olduğundan bir sevap vardır. Kadına, infak yani harcama, kocasına da kazanmak sevabı vardır. Hazinedarın misali de böyledir. Bazıları, diğer bazının ecru mükafatlarından bir şey eksiltmezler, buyurulmaktadır. Demek kadın, saliha olduktan sonra, kocasının malından kocasına, iyaline, misafirine verdiği Yahut Allah yolunda tasadduk ettiği şeylerde kocasına ortaktır. Yani sevabına ortaktır. Kadının cenneti, ameli dört şeye bağlanmaktadır. Birincisi, beş vakit namaz. İkincisi, farz oruç. Üçüncüsü, ırzını ve kocasının malını koruması. Dördüncüsü de, Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun şeylerde kocasına itaat etmesidir. Nitekim hadisi şerifte,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 Kadın birçok yerlerde kocasının dinine de yardımcıdır. Kocası onun dinine yardımcı olduğu gibi. Nitekim hadisi şerifte Rahimallahu ra'atan qamat minel leyli ve ayqazat zawjaha fa salla fe in aba fi ma'a. Allah o kadına merhamet etsin ki geceden kalkmış, namaz kılmış, kocasını uyandırmış, o da namazını kılmış. Eğer kocası kalkmazsa Yüzüne su serpmiştir buyurulmaktadır. Görülüyor ki, erkek dünya işlerinde kadına yardımcı olduğu kadar, kadın da uhrevi işlerinde erkeğine yardımcı olur. Ve bu yardımdan dolayı da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasına mazhar olur. Böylelikle bir kadın, peygamberin duasına mazhar olduğu gibi, ayrıca entarisi altına şal var yahut don giyen, yani tesettüre riayet eden de, Peygamberin duasına mazhar olur. Farzlardan başka nafile ibadetleri olmasa dahi sadece peygamberin duasına mazhar oluşu onun cennette derece almasına kafi gelmektedir. Kaldı ki peygamberin duası kişinin ibadetinden daha faydalıdır. Hadisi şerifte Allahum mağfir <gülüyor> lil mutasar min ummeti. Allahum ümmetimden şalvar giyen kadınları mağfiret et buyurulmaktadır. Bu hadisi şerifte kastedilen edilen şalvar, zamanımızda ihtaz edilen maymun donu ve pantolon değil, topuklara kadar uzun ve geniş olan alta giyilen don yahut da entarilerin üzerine giyilen kadın şalvarıdır. Çünkü maymun donu ve pantolonu giymek ibadet değil, çirkin adettir. Maymun donu giyen bir kadın, donsuzdur. Kadın, tesettürle, kocasını namaza kaldırmakla, cennette derece alıp peygamberin duasına mazhar olduğu gibi, bir de evin içinde gördüğü kapkacak, çamaşır yıkaması gibi hizmetlerden dolayı da peygamberin duasına mazhar olur. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyuruldu. مِهْنَةُ اِحْتَا fi Beytiha بَيْتِهَا تَدْرُكُ جِهَادَ الْمُجَاهِد۪ينَ Teala Kendi evinde siz kadınların çalışması, Mücahitlerin cihadına ulaşır inşaallahu Teala. Adamın birisi peygambere gelip karısını şöyle övmüştür. Ey Allah'ın Resulü! Benim bir hanımım vardır. Yanına girdiğim zaman, merhaba, hoş geldin ey benim ve iyalimin efendisi, eşit büyüğü. Beni mahzun gördüğü zaman, dünya işleri sana üzüntü vermesin, ahiret işleri daha mühimdir der. Bunun üzerine Rasulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اَخْبِرْهَا اَنَّهَا عَامِلَةٌ مِنْ عَمَّالِ اللّٰهِ وَلَهَا نِصْفُ اَجْرِ الْمُجَاهِد۪ينَ Ona haber ver. Gerçekte o, Allah için çalışan amelelerden bir ameledir. Ve bu ahlakından dolayı da kendisine mucahitlerin yarı ecri kadar mükafat vardır. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Eyyu memrâetin mâtet ve zevjuha onu radin, daxal al cennet. Kocası ondan razı olduğu halde, herhangi bir kadın ölürse, o cennete girmiştir. Yine Allah'ın Rasulu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ala ucbir kum bir رجال kum fil cennet, al nabiyyu fil cennet, wal siddiqu fil cennet, ve الرجل yazuru اخاه في ناحية المِصر لا يزوره إلا لله في الجنة Ala, habbirkum bınsaikum fil janna, vadud vadud. Eza gazipt, avusiy eliha, av gazipt zöjha. Qalat, hadiye yedi fi yedika. La iktahil bıgamdin, hatta terda. Dikkat, cennetteki adamlarınızdan size haber vereyim. Nebîler cennettedir. Özünde, sözünde ve fiilinde dost doğru olan sıddıklar cennettedir. Şehrin kenarındaki mümin kardeşini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 Sen razı oluncaya kadar gözümdeki çapaklara sürme sürmem cümlesi, Arapların o zamandaki adeti üzerine varit olmuştur. Sadakati, güveni bildirmek için kadınlar bu sözü söylerlerdi. Maksat, karşıdakinin hoşlanmadığı bir şeyi işlemeyeceğine ve onu razı edeceğine söz vermektir. Bu hadisi şeriften anlaşıldığı üzere, bir ev hanımı, kocası izin vermediği, ve razı olmadığı müddetçe nafile oruç tutamaz. Babası kardeşleri gibi yakınları olsa dahi kocasının hoşlanmadığı kimseleri evine sokamaz. Nitekim hadisi i şerifte şöyle buyurulmuştur. La <lâ> yahillu lil-imra'atin tu'minu billahi an ta'zena fi bayti zawjiha wa huwa karihun ve wa la tuti'a fihi ahadan ve la ta'zila firashahu ve la tadribahu fáin kana huwa aẓlma, fál tætih hatta turḍiyahu. <gülüyor> fáin qablä minha fábiha wa nıamat. wa qablä Allahu gżrha wa aflaj hujtaha. wa la ısthma aliyah. wa in huwa Allah'a iman eden bir kadına, kocasının hoşlanmadığı kimsenin evine girmesine izin vermesi, kocası ikrah ettiği halde evden çıkması kocası hakkında bir kimseye boyun eğmesi, kocasının yatağından ayrılması, kocasına vurması helal olmaz. Eğer kocası ona zulmederse, kadın onu razı edinceye kadar isteğini yerine getirsin. Kocası ondan bunu kabul ederse ne güzel. Allah da ondan mazeretini kabul eder ve hüccetini izhar ederek sabit kılmış olur. Ve artık kendisi üzerine vebal olmaz kocası buna da razı olmazsa artık o kadın mazeretini Allah'ın huzuruna ulaştırmıştır. Hüseyin bin Mihsan diyor ki, halam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, Azaatu zayjin anti, (Sözde) naam oluyorsun?". (Sözde) "Nasıl oluyorsun?". (Sözde) "Nasıl oluyorsun?". (Sözde) "Nasıl oluyorsun?". (Sözde) "Nasıl oluyorsun?". (Sözde) "Nasıl oluyorsun?". (Sözde) cennetuki ve وَنَارُوكِ Sen evli misin? Halam, evet. Sen ona nasılsın? Ondan aciz kaldığım şey müstesna, hiçbir şeyde kusur etmem. Sen nasıl onunla yaşıyorsun? Gerçekte o cennetin ve ateşindir, buyurdu. Artık bir kadının cennetli olabilmesi için her an kocasının rızasının talep edilmesine koşması gerekir. Eğer kocası da ondan razı olursa ne güzel. Olmazsa o kadın Hazreti Asiye ile haşrolunacaktır. Çünkü Asiye dinine taviz vermeksizin firavunun kahrını çekmeye sabr tahammül gösterdi. Allah Teala da buna mukabil Hazreti Asiye'ye en büyük nimet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi verecektir. Bu takdirde kocasından razı olmayan bir kadına Allah Azze ve Celle ahirette kadının hoşlandığı bir erkeği verecektir. Çünkü kadının kocasının zulmüne tahammül göstermesi, kocası iyi bir efendi ise onun hizmetine koşması, mucahitlerin cihadına, abidlerin ibadetine denktir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh diyor ki, ''Adamın birisi kızının elini tutup peygambere gelerek, ''İşte bu benim kızımdır, evlenmek istemiyor.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kızına babanın sözünü kabul et deyince kız peygamberden sordu Seni hak bir peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun bir erkeğin karısı üzerine olan hakkından beni haberdar etmedikçe asla ben evlenmem. Bir kocanın karısı üzerine hakkı nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem حَقُّ زَوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا اَوْ اِنْتَثَرَ مِنْ خَرَاهُ Erkeğin eşi üzerindeki hakkı o kadar ağırdır ki, faraza kocasında bir yara, çıban olsaydı, yahut burnu irin ve kanı akıtmış olsaydı, zevcesi onu yalayıp yutmuş olsaydı dahi, tam manasıyla hakkını ödememiş olurdu. Buyurunca kızcağız, seni hak bir peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun. Bunun için ben de evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "La tenkihuhunna illa bi iznihinna. Kızlarınızın izinleri olmaksızın onları evlendirmeyin." buyurdu. Binaen aley velilerin gençleri birbiriyle evlendirmek için icbar etmeleri doğru değildir. Beraberce yaşayacak kız ve oğlandır. Özellikle kızların rızası gerekir. Bunda zulmetmeye lüzum yoktur. Yine bir kadın peygambere gelerek, Ben filanın kızı filanım. Amcamın oğlu filan abid beni istemek durumundadır. Erkeğin karısı üzerinde ne gibi hakları varsa bana haber ver, dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Min hakkihi, An, lo sal min kara h dman ve qayhan, falhasetu bilisanha ma addet hakkhu. Lo kana yanbgi libeshr <gülüyor> an yasjud libeshr, la amartu almarate an tasjud alizoujha, ıda dıkal alıya, lima Erkeğin karısı üzerindeki haklarından birisi de, faraza kocasının burnu kan ve irin akıtsaydı, o da diliyle onu yalasaydı, gereğince hakkını ödemezdi. Eğer bir beşerin bir beşere secde etmesi uygun olsaydı, Allah erkeği kadın üzerine faziletli kıldığı için, kocası yanına girdiği zaman kadının ona secde etmesini emrederdim. Evvelden izah ettiğimiz gibi, erkek iki şeyle kadından üstündür. Birincisi, akıl, idrak ve idareciliği ile. İkincisi, kazanmış olduğu maldan eşine harcamasıyla üstündür. Ve bu sayede aile reisliği ona verilmiş, kendisi amir, karısı da memuresi olmuştur. Bu hadisi şeriflerden anlaşıldığı üzere bir bayan mesture olması şartıyla din alimine gidip dini hususlarda rahatlıkla erkek gibi soru sorabilir. Ancak mahremsiz gidemez, tenhalaşamaz. Kadının erkekten, erkeğin de kadından öğrenmesi şer ancaizdir. Ancak birbirine bakmaları haramdır. Tenhalaşmaları haramdır. Tesettürün ihlal edilmesi haramdır. Bin fazileti kazanmak için dahi bir haram işlenilemez. Cennetli kadın dinini sorandır. Cennetli erkek de haramdan sakınandır, sadakatle davranandır. Kalp, ruh ve akıldaki sadakatın belirtisi, şeriatin emrine uygun davranıştır. Mesela, Rahatlıkla kadının yüzüne bakan sadık değildir. Kalbi de temiz değildir. Nazardan sakınmayanın eline zina fırsatı geçmiş olsa yapacaktır. Olgunluk günahları terk etmektedir. Nitekim kutsi bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: En nazaratu sehmun mesmumun min sihami iblis'e men terakhu min mekafeti abdalthu imanan yedu halautehu fi kalbi. Yabancı kadının erkeğe, erkeğin kadına bakması, iblisin oklarından zehirli bir oktur. Kim benden korktuğu için onu bırakırsa, bakma arzusunu öyle bir imana değiştiririm ki, onun lezzetini kalbinde tadar. Demek olgun bir insanın, temiz kalbinin alameti, bakılması haram olan bir şeye gözü tesadüf eder etmez, gözünü çevirmesidir. Çevirmezse, Bakanla bakılan arasında oklar gibi şehvet enerjisi ve şeytani hisler bakana hakim oluverir. İşte bakmazsa, Allah'tan korktuğu için haramdan gözünü sakındırırsa, bu takdirde iman enerjisi bedenine o kadar tesir eder ki, kalbinde ve ruhunda o eserin tatlılığını hisseder. Elbette bu his manevi değil, maddidir. İbadetlerimizden gevşeklik yapmamız nazardan meydana geliyor. Onun için Şah Nâqshband Kutsesi Ruhun Aziz müritlerine, nazar berkadem, bakış ayaklarının ucunda olsun ki kalbi zikrin lezzeti tadılmış olsun, buyururdu. Hadisi şerifte, سَلَسَتُنْ لَاتَرَ أَعْيُنُهُمُ النَّارَ عَيْنٌ حَرَصَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ Üç göz ateşi görmez. Allah için nöbet bekleyen göz, Allah'ın korkusundan ağlayan göz, Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınan göz buyurulmuştur. Evlilikten sonra iki eşin birbirlerinin haklarına riayetkar olmaları gerekir. İki eşte on iki haslet olursa dünya ve ahirette mutlu olurlar. Bu on iki haslet her aile efradında bulunması gereken güzel ahlakın temelleridir. Ki şu iki hadisi şerifte beyan edilmiştir. اضمنولي سِتَنْ مِنْ أَنْفُوسِكُمْ اضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أُصْلُقُ إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَفُو إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدْلُ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنْتُمْ وَأَحْفَظُ فُرُوجَكُمْ وَغُضُّ أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّ أَيْدِيَكُمْ Şu altı hasleti bana tekefül edin. Ben de sizin için cennete kefil olayım. Konuştuğunuz vakitte doğru dürüst olun. Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Üzerinize bir emanet aldığınız zaman ödeyin. Eşit, sizi emin görenlere karşı eminlik gösterin. Irzınızı koruyun. Gözlerinizi haramdan kapatın. Ellerinizi de sakındırın. اِذْمَنُوا لِي سِدَّ خِصَالٍ اَذْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ لَا تَظَالَمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ وَاَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَلَا عِندَ قِتَالِ عَدُوبِكُمْ وَلَا تَغُلُّوا غَنَائِمَكُمْ ظالمَكُمْ مِنْ Bana altı hasleti tekeffül edin. Ben de sizin için cennete kefil olayım. Mirasınızın taksimi anında birbirinizin hakkına tecavüz etmeyin. Allah'ın kitabındaki haklar gibi malınızı taksim edin. Kendinizden insanların hakkını alıp onlara verin. Muhatabından istediğin iyiliği kendin ona yap. Düşmanınızla savaştığınız zaman korkmayın. Ganimetlerinizde hiyanet etmeyin. Binaen aleyh zaliminizi mazlumunuzdan alıkoyun.